Adamın, ben müftüyken bir soru gelmişti, iyi hatırlıyorum. Hı hı. Çok özür dilerim, bir Güzel. öküzünü satın almış. Çiftçilik yapmak için bir yerde, isim vermeyeyim. Hı hı. Bir ilçemizde şahıs, öküzü satın almış, koşacak çiftte ve sapan yapacak onunla. Hasat yapacak, işte hı hı. ekecek, biçecek. Parasını vermemiş, 200 lira. Atıyorum yani, belki 50 lira da olabilir de, işte aklımda 200 hı hı. lira kalmış. Hı hı. 38 sene sonra iyi hatırlıyorum burayı hacca gitmek istiyor ya diyor ben filancanın işte hayvanını satın almıştım ona da parasını ödememiştim geldi gitti alamayınca Allah etti bıraktı gideyim de helallaşayım tutmuş 200 lira götürmüş adama buyur ben senden 200 lira almıştım işte hayvanını satın almıştım ödememiştim ee, buyur 200 lira diyor adamcağız da beni aradı ilçe müftisi olarak Dedim ki, helallaşmak istiyorsa, kul hakkından uzaklaşarak hacca gitmek istiyorsa, 200 liranın değerini ödemek zorundadır. O zaman da şimdinin zamanında Tabii. hayvanın değeri bayağı arttırıyor. Hayvanın değeri değil, paranın değeri. Paranın değeri. Paranın değerini ödeyecek. Ha. Onun için kul hakkı, mali hakkı üzerine geçirmiş olan şahıs, söyleyecek ve teklif edecek, Hı -hı. ödemeye hazırım. <Gülüyor> Öde derse ödeyecek <Gülüyor> Helal ettim derse problem biter zaten Evet helallaştık mı Ondan sonra tövbe istiğfar edeceğiz Ve bir daha bu tür bir günahı Bir başkasının hakkını üzerimize geçirmemeye Azim ve gayretinde olacağız İşte o zaman tövbemiz makbul olur Gelelim genele Kul hakkı üzerine giren kişi Cennetin kapısında bekler mi? Evet bekler Doğrudan cennete gidemez kulla hesaplaşmadan, ona hakkını ödemeden asla gidemez. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri, her kul diğerinden hakkını almadığı müddetçe kimseyi o lütuf olan cennetine koymayacaktır. Onun için hayvanlar bile birbirlerinden hakkını alacak, ondan sonra hayvanlar için ebed, ebediyet olmadığından dolayı toprak olup yok olacaklardır. O nedenle de kafir hayvanların birbirlerinden haklarını aldığını gördüğü vakitte ve ondan sonra da azap bitip toprak ol. Ya leyteni kuntu turaba. Bu Amme Cüzü'nün sününde var ya Amme Suresinin. Keşke ben de toprak olsaydım. O zaman söyleyecek işte. <Gülüyor> onun için hatta diğer hadisi şerifte daha da var. Yani bu konu uzatmak ama Peygamberimiz borçlu olarak ölenlerin cenaze namazını kılmazdı. <Gülüyor> Kesinlikle. Bir gün borcu var mı diye sordu. Evet dört dirhem borcu var dendiğinde dedi ki Sallu ala siz arkadaşının namazınızı kılın dedi. Oradan sahabeden birisi şimdi ismini hatırlayamadım. Ya Resulallah ben kefilim. Onun borcunu ben ödeyeceğim deyince peygamberimiz geçti namazı kıldı. Diğer bir hadiste ateşten olan demir zincirleri birbirine ölü diğerine bağlıdır. Kabrinde. Ne zaman? Öderse o zaman kurtulacak. Onun için Kullar birbirleriyle helallaşmadan. Nasıl helallaşacak? Hesaplaşacak nasıl? Sevabı varsa sevabından verecek. Hakkın karşılığında. Hı hı. Sevabı yoksa verecek sevabı o kişinin günahından sırtına alacak. Ondan sonra hesaplaşma bittikten sonra Cennet-i gidecektir.